Ee, ...hiçbir şey kalmamış durumda... Ee, Harran bölgesinde... ...aşırı sulamadan dolayı... ...görme fırsatım oldu... Bile, ee, ...aşırı sulamadan dolayı... Ee, ...ve yüksek ısı... ...beraberinde tuzlanma problemi getiriyor... ...ve tamamen hayat orada bitmiş durumda... ...e...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 Um, açılan Artezyen kuyuları ki bunların çoğunun um, izni yok. Um, açıyorsunuz kuyuyu. Aynen. Bir tane motor takıyorsunuz. Ve um, devlet su işleri de biraz göz yumuyor açıkçası. Um, ve ne bileyim sizinkine göz yumdu. Benimkine de göz yumuyor. O zaman üçüncü kişininkine de göz yumuyor. Bunlar binlerce var. Ve oh.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 bahsedilmekte, hem ciddi bir şekilde bahsedilmekte. Fakat GAP fonksiyonel olmaya başladıktan sonra bunlar unutulmuş durumda. Güneydoğu Anadolu Projesi Güneydoğu, değil Anadolu Bir barajla bütün Baraj bölümde. ve büyük ölçüde artık şu an akıllanıldı. Yağmurlama, damlama sistemlerine yeni yeni geçiliyor. Fakat çok geç. Yani vahşi sulamayla...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 belirsizliklere hazırlıklı olmalıyız. Ne kadar da bunları işte tüp kullanmıyor muyuz yani risk almıyor muyuz mantığınla kabullenmeliyiz. Yani tüpteki risk ile bir genetiği değiştirilmiş organizmadaki risk aynı tür risk değil. İkisi farklı risk. Yani bunu evet.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 Önemli bir e, mertebede en formal sektörde çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla herhangi bir sigortası yok, e, herhangi bir şey. güvencesi yok. E, hani bir şekilde patronun e, istiğine göre işten çıkartılabiliyor. E, emeklilik hakkı yok. E, bir yaralanma kaza durumunda e, alacağı destek daha sınırlı.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 sağlık koşullarının e, temin edildiğini denetleyecek. E, öbür taraftan tabi bu kadar güçlü bir informalite varken siz formal kesimi de gidip çok fazla sıkıştıramıyorsunuz. E, formal kesim de diyor ki yani çok fazla üstüme gelirsen ben de informal for, olurum. Yani dolayısıyla de bu diyal yapının getirdiği kayıt dışına hem, geçerim. Ben de kayıt dışına geçiyorum. Şey Aynen yani bunun tabi hem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 ekonominin sonu. Fikret Adamam ve Benga Kurut ile büyümenin ekonomi politiküleri üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun.